yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yorudur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Bugünkü dersimize devam edecek olursak geçen hafta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 İmam-ı Malik kelamla uğraşan zındıktır. İmam-ı Şafi kelamla uğraşan zındıktır. Ahmet kelamla uğraşan zındıktır diyor. Kelam nedir bilir misiniz? Kelam Allah Azze ve Celle'nin dininde ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Böyle de olabilir tipinde fikir yürütmedir. Tamamen tevhid akidesinin bozulması ilim ehli diye geçinen insanların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 Oğlum kelamla uğraşma bu zındıklıktır. Kelam Allah'ın dininde fikir yürütmektir. Bir daha her konuştuğunuz sözde çok dikkat edin. Kelama mı giriyor? Vahye mi giriyor? Azar azar insan yani bir portakalı soyun. Şöyle ortaya koyun. Kokar değil mi? İki gün sonra yiyebilir misiniz? Aynen siz de kelam konuşursanız öyle olursunuz. Ama kabıyla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 Ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman e, yarattıklarıyla eşit değildir. Onun sıfatlarını ele alırken insanların çelişkiye düşmeleri kabul ederken mesela nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki derken oradaki bir el sıfatını görünce insanlar ne diyor? Cık, ya bu el gibi bu olmaz. Yani Allah insan mı? Haşa. Ne yapalım? Buradaki ne olsun?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 İbn Abbas'a soruyorlar: "Sen Rabb'i nasıl tanıdın?" Kim diyor, dinini re'len, kıyastan, akıldan anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz." Diyor. Hiç söylediği söz bu. "Rabb'im kitabında kendisini nasıl tanıtmışsa, Resulü de nasıl bildirmişse olduğu gibi alma." diyor. Hiçbir teviline, benzetmesine, içindekini boşaltmasına, anlamını bozmasına gitmeden olduğu gibi al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 Rabım o Hanif dininden olan o Tevhid ehli insanlardan bizleri de eylesin bizi de nestimizi de ibadetlerini hakkıyla yerine getiren her türlü şirkten aranan o sam mı kulan arasına koysun. Subhaneki Allahümme ve behamrike eshedil la ilaha illa anta ista'furku ve taburku. Ver <gülüyor> hamdika.